Bir taraftan temel bilim derin bir gerçeği aksettirdiği için güzel. Macera açısından bakılırsa sürprizli yollardan beklenmedik netice ve kavramlara sürüklendiği, araştırma heyecanı dolu anlar yaşattığı için güzel. Böyle yeni bir şeyi ortaya koyabilme gibi bir güzelliğin ne zararı olabilir? Bir avuç insan eski dervişler misali kainatın sırlarında dolaşır dururlar. Şair Muhiddin Abdalın dediği gibi, Muhiddinem, dervişem, hak yoluna girmişem, 18 bin alemi bir zerrede görmüşem. Değerli akrafem dostları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü İslam Bilginleri ve İcatları programımıza. 1976 yılında Nobel ödülünden sonra gelen ve en önemli ödüller arasında sayılan Oppenheimer ödülünü kazanan 3. Dünya İlimler Akademisi'nin de üyesi bulunan bir bilim adamımız. Darhum Feza Gürsey'in 1968'de TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandığı zaman ödül töreninde yaptığı heyecanlı konuşmasından bir paragraf ve okuduğu bir dizeyle başladık. Değerli dinleyenler, gerçekten kainatın sırları, tıpkı 18 bin alemin bir zerrede görülebilmesi gibi, tıpkı dervişlerin kainatın sırlarında, halk yolunda dolaşmaları gibi, o kadar derin ve aklın alamayacağı ölçü ve ölçekler dahilinde ki, insan havsalası almayacak gibi duruyor. Düşünün bir kere, eğer atomu ufak bir zeytin kadar farz edersek, Kompleks bir molekül elma kadar bir şey olur. Bunu biraz daha açarsak atomlar bakterilerin on binde bir büyüklüğündedir. Bakterilerse bir sivrisineğin on binde biri kadardır. Bir metrenin milyarda biri gibi küçük bir ölçekte yani atom mesafesinde cihazlar üretiyor, sistemler kuruyorsunuz o zaman malzeme artık iç yapısından kurtuluyor, tamamen bir yüzey haline geliyor. İşte nanoteknoloji malzemelerinin gariplikleri, kuantum dünyasında atomların akıllı ve tahminlerin ötesinde özellikler sergilemesine dayanıyor. Peki, nanoteknoloji ne demek? Nanoteknolojide atomlardan sistemler yapıyorsunuz. Nanoteknoloji, Atomlarla Bir Tür Oynama Sanatı Nanoteknolojik malzemelerin diğer bir özelliği de, kendi kendini monte edebilmesi, çoğaltabilmesi. Nanoteknolojinin en büyük özelliği, atom düzeyinde malzemenin bir anda değişiklikler göstermesi. Nanoteknoloji ile süper maddeler yapabilirsiniz. Mesela dünyadaki bütün filmleri bir cd'ye sığdırabilirsiniz. Bir küp kadar ama dünyadaki bütün bilgisayarların gücüne eşit. Çelikten daha hafif ama ondan yüzlerce kat daha dayanıklı ve hafif malzeme üretebilirsiniz. Ya da insan vücudunda istenen yere gidebilen mikroskobik boyutta robotlar tasarlayabilirsiniz. Nano boyutlu ilaçlar son derece daha aktif iyileştirme sağlıyor vücudu kesmeden biçmeden istediğiniz noktaya girebiliyorsunuz derideki mikro mertebesindeki gözeneklerden rahatça cihazınızı damarın içine sokup gerekli operasyonları yapabilirsiniz Montajcı adı verilen programlanabilir molekül makineleri kullanılarak başka molekülden makineler yapılır. Montajcılar tıpkı minik sanayi robotları gibi çalışıyor ve çalışacak. Bunlar moleküler aletleri takımları yardımıyla kimyasal tepkimeleri yönlendirerek adeta atom üzerine atom koyarak karmaşık yapıları inşa edecekler. Evet bütün bunlar hayal değil. Zaten Allah Teala kainatta bunların örneklerini sürekli gözümüzün önünde sergileyip duruyor. Yüz yılların birikimi ve tecrübesiyle insanoğlunun eli atom dünyasının ölçüleri olan nanometre yani metrenin milyarda birisi mesafeye nihayet ulaştı. Atomları tuğla gibi kullanarak sistemler kurma becerisine erişti. Nilüfer çiçeği hep bataklıkta olduğu halde bembeyazdır. Dokusu yağmur damlalarına takla attırmak suretiyle kirden kurtuluyor. Bilim adamları, nanoteknolojiyle nilüfer çiçeğinin bu mekanizmasını taklit etmeyi başarıyor. Işıkla kendini temizleyen, akıllı boya nilüfer çiçeğinden ilham alındı. Günümüzde kullanılan üretim teknikleri, Moleküler anlamda kaba tekniklerdir. Döküm, taşlama, tornalama atomların büyük kitleler halindeki hareketlerine dayanır. Yapı taşları olan atomlar tek tek alınıp istenildiği gibi üstelik de ucuza mal olacak şekilde birleştirilebilir. Bu gelişme özellikle bilgisayar sektöründe önümüzdeki yıllarda kullanıldığında bütünüyle daha temiz, daha dayanıklı, daha hafif, ve daha hassas ürünlerin üretilmesi mümkün olacak. Nano makineler aslında günlük hayatta kullanılan aletlerin ve sistemlerin çok küçük birer kopyaları olacak. Nanoteknolojik sistemlerin iki özelliği hayret uyandırıyor. Bu şekilde moleküler boyutlarda ve hassasiyette robotlar üretilmesi söz konusu olabilecek. Nanoteknoloji ile diğer sahalarda olduğu gibi, alanında da oldukça çarpıcı bir gelecek bekleniyor. Uzmanlara göre 20 sene içinde nanoteknoloji ile sağlık hizmetleri çağa atlayabilecek. Uzmanların görüşüne göre gelecekte mikroskobik robotlar vücudun dolaşım sistemine girerek hücre seviyesinde onarım yapıp hastalıkları iyileştirebilecek. Nano algılayıcılar insan vücudundaki hastalıkları çok önceden belirleyerek erken tedavi imkanı tanıyacaklar. Dahası ameliyat esnasında vücudun sadece hastalıklı bölgesine inen mikroskobik cihazlar, yiyecekleri saran ve bakteriyel bozulma olduğunda rengi değişen alüminyum folyo gibi ürünler elde edebilecekler. Bu teknoloji ile üretilen menik aygıtlar, adeta menik birer denizaltı gibi damarlarımızda dolaşabilecek, Yönlendirdiğimiz hücreye alıcıları vasıtasıyla yapışabilecek ve mikro makaslarıyla adeta bir cerrah gibi hücredeki aksaklıkları giderebilecek, hatta DNA üzerinde değişiklikler yapılabilecek. Sonuç olarak nanoteknolojide sınır görünmüyor. Akra'yla devam eder, akra'yla biter. Akra'yla biter, her zaman bir adım önde. Değerli dinleyenler, ilaç olarak tasarlanan birer küçük makine özelliğindeki nanoteknolojik sistemler, hedeflerine ulaşana dek, hiçbir şey yapmamaya programlanıyorlar. Bu da onları ilaçlardan farklı ve üstün hale getiriyor. Çünkü vücuda ilaç verildiğinde bütün vücut bu ilacın molekülleriyle doluyor ve kimi zamanda ilacın getirdiği zararlı yan etkilerle boğuşmak zorunda kalınıyor. Massachusetts'te bilim adamları kana enjekte edildikten sonra kimyasal olarak bir tümörü bulup yok edebilen makineler geliştirmiş bulunuyorlar. Minik makineler şimdilik sadece fareler üzerinde denenmekte. Makine vücudun içine girdikten sonra dış kabuğunu atıyor ve tümörün kanla beslenme yolunu kesen bir kimyasal salgılıyor. Hücrenin geri kalan kısmı ise tümörü içerden öldürmek için bir kemoterapi ilacı salgılıyor. Kendi kendini monte edebilen tüketici ürünleri, şu andakinden milyarlarca kez daha hızlı bilgisayarlar, hastalıkları önleyen, yaşlanmayı yavaşlatan teknolojiler, kirlenmenin kendiliğinden temizlenmesini sağlayan malzemeler, seramik, plastik malzemelerdeki yeniliklerle, 15-20 yıl sonrası için ekonomide çok büyük bir yer işgal edeceği tahmin ediliyor. Dünyanın güç merkezi ülkeler, bu konunun araştırma-geliştirme çalışmaları için ciddi bütçeler ayırıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, yakın gelecekteki ordusunda en önemli askeri gücünün acıkmayan, zam istemeyen, şaşmaz bir kararlılık ve sonsuz itaatle çalışan nanorobotlar olmasını planlıyor. Nanoteknolojinin çağın teknolojisi olduğundan kimse şüphe etmiyor. Uzmanlar bu konudaki gelişmenin bilgisayarın getirdiği devrimden daha da büyük olacağını ileri sürüyor. Bizler farkında olmasak da bu yeni yöntem şu anda yüksek teknolojiyle tanınan ülkeleri yeni bir sanayi devrim içine soktu. Yarının dünyasında iddia sahibi ülkeler geleceğini şekillendirecek bu teknolojileri geliştirip ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme ve güç kazanma peşindeler. Değerli dinleyenler, gelişmiş ülkeler dünya konjonktüründe hangi bilimlerin öncelik ve önem arz ettiğini çok iyi takip edip bilmekte, bilim adamlarını da bu bilim politikası yönünde kanalize ve istihdam etmektedirler. Bu strateji o ülkenin bilim politikası olarak kendini gösterir. Geleceği şekillendireceğinden hiç şüphe duyulmayan nanoteknoloji böyle sessizce ilerlerken ülkemiz yapması gerekeni acaba yapıyor mu? Elbette ki herkesin yaptığı teknolojileri değil, yeni teknolojileri bildiğimiz takdirde kuvvetli hale gelebiliriz. Bilgi kuvvettir sözü, gerçeği yansıtmasına rağmen, ancak diğer ülkelerin sahip olmadığı bilgi ve teknolojilere sahip olunduğu takdirde kuvvetli hale gelebiliriz. Aksi halde, herkesin bildiği teknolojilere sahip olmakla nasıl kuvveti hale gelinebilir ki? Neler araştırılacak ve niçin araştırılacak? İşte bu yüzden her ülkenin bir bilim ve araştırma politikası var. Bu politika, bilim ve teknoloji araştırma politikası, eğitim politikası, iktisadi politika ve dış politika, bütün bunlar iç içe ve birbirine bağlı bu politikalardan biri olmazsa, diğerinin de oluşmasından söz etmek mümkün olmamaktadır. Ülkemiz yöneticilerinin ve bilim adamlarının da bu durumu görüp, gerçek anlamda bilimle uğraşarak, ülkemizin bilim politikasını belirlemeleri ve gerekli tedbirleri almaları dileğiyle, bu haftaki bilim adamımızı tanımaya ve tanıtmaya başlayalım efendim. Değerli dinleyenler, bugün sizlerle, Fas'ta yetişen matematikçiliğiyle ile tanınan büyük matematik ve din alemi Merraküşi'yi tanımaya çalışacağız. Asıl ismi Ahmet bin Muhammed bin Osman el-Ezdi el-Merraküşi olup, künyesi Ebu'l-Abbas'tır. Hicri 9 dil hicri 654, miladi 28 Aralık 1256 tarihinde, kuzeybatı Afrika'da, Merakeş'te doğdu. Ailesi Gırnata, yani Granada kökenlidir. Babası yapı ustası olduğundan, mimaroğlu anlamına gelen, İbnü'l-Benna unvanıyla matematikteki şöhretinden dolayı da Adedî nisbesiyle anılır. Mekke'şte Kur'an ilimleri, fıkıh, hadis ve Arap dili ve edebiyatı okudu. Ders gördüğü hocalarından kaynaklanan sufi eğilimleri oluştu. Gördüğü dini ilimlerin yanı sıra buradayken hocalarından aldığı aritmetik bilgilerinin daha sonraları kaleme aldığı matematik eserlerinde anlatılan sihirli kareler, rasyonel sayılar gibi konularda etkili oldukları görülmektedir. Değerli dinleyenler, eser arasından önce tanımaya başladığımız İbnü'l-Benna, daha sonra Fas'a geçerek tahsilini tamamlamaya çalışmış bu şehirde İbn-i Hacele Er-Riyazi'den matematik, tıp ve astronomi, Kadı Ebu Abdullah Muhammed bin Ali-i Şerif'ten nahiv, matematik, özellikle geometri, Ebu Abdullah Muhammed bin Mahluf Es-Sicil Masi'den astronomi okumuştur. Kaynaklar onun ayrıca Mirri bir hekimden tıp tahsil ettiğini yazmaktadır. İbnül Benna'nın, Matematik sahasındaki fikirlerinin oluşmasında ve zihniyetinin şekillenmesinde Fas'taki hocalarının etkisi büyük olmuştur. Öğrenimini bitirdikten sonra ders vermeye başlayan İbnü'l-Benna, felsefe ve fıkıh alanında birçok ünlü isim yetiştirmiştir. İbnü'l-Benna hakkındaki birçok bilginin kaynağı olan İbnü'l-Kunfuz, onun defalarca Fas'a gittiğini merinî sultanlarıyla sıkı ilişkisi bulunduğu halde, resmi görev almadığını ve Hicri 5 Recep 721, miladi 31 Temmuz 1321 tarihindeki vefatına kadar, Merakeş'te öğretimle uğraşarak, çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini bildirmektedir. Merakeş'te Babu Ahmed Ahmet haricine defnedilen İbnül Benna'nın, Fas halkı arasında Sidi Buli Benna lakabıyla tanınmasının, ve mezarının bugün dahi ziyaret edilmesinin sebebi, onun dini bütün, örnek bir şahsiyet ve sayılan bir mutasavvıf olmasıdır. yeah Da 24 saat sizin de değerli dinleyenler İbnül Benna din ve fen ilimlerinde söz sahibi bir alimdi İlim aşıkları onun derslerine koşardı İbni Haldun da İbnü'l-Benna'dan ders alan talebeler arasındaydı. Berraküşi, matematik ilimleri ve astronomi sahasındaki eserleriyle tanındı. Yazdığı eserler özellikle matematik ilimlerinin gelişmesinde rol oynadı. İrrasyonel sayıların yaklaşık karekökünün tespitinde büyük başarı kaydetti. Maghrib matematiğinde onun başlattığı bu çalışma öğrencileri ve şarihleri tarafından sürdürülmüş özellikle kale Sadi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Gerek eserlerinde, gerekse ders ve sohbetlerinde gayet metotlu ve sağlam bir üsluba dayanarak, ilmi konuları ele alıp izah ederdi. Tehlif ve tedris üslubu, öğrencileri tarafından yaygınlaştırılan İbnül Benna'nın eserlerine, ders kitabı olarak okuduldukları için çok sayıda şerh yazılmıştır. Böylece Mağrip'te bir İbnü'l-Benna okulu oluşmuş. Hicri 9. Miladi 15. yüzyılın sonlarına yani bu geleneğin içerisinde yetişmiş. Kale'sadi'nin eserleriyle üslubunun yerleşip yaygınlaşmasına kadar canlılığını korumuştur. İbnü'l-Benna kesirler ve üslü sayıların dört işlemi konusundaki nazariyeleriyle başarı kazandı. Birinci dereceden denklemleri Hata en denilen kendine özgü bir metotla çözdü. Özellikle ihtimam gösterip keşfettiği matematik metotlarından birisi gerçek kuvveti gösterilmeyen köklerin takribi kıymetinin tespit edilmesidir. Francis Cogori bir eserinde bu konuda şöyle demektedir: İbnül-Benna kesirli sayıların köklerini almakta takribi kıymetler tayin etmek suretiyle. Yeni matematik metotları geliştirmiştir. İbnü'l-Benna Merrakuşi, ameli ve nazari diye ikiye ayırdığı hesap bilimini ilki olarak nazari ilimlerden kabul eder. Bu tasnifin meşai felsefesinin etkisini taşıdığı açıktır. Çünkü felsefi tasnifte bilimin konusu yanında gayesi de dikkate alınmaktadır. Matematikçiler kendi anlayışları açısından bu tasnife her zaman uymadıkları için, İbnül Benna'da terhi şu amalil hesapta ortaya koyduğu aritmetiği konusuna bakmadan sırf maksada açısından ameli ilim saymıştır ve ona göre burada esas olan katma, yani toplama ve çarpma ile ayırma yani çıkarma ve bölmedir. Diğer taraftan bu hesap türü muamelatta ve feraizde de kullanılmaktadır. İbnü'l-Benna'nın hesap ilmine yaklaşımında göze çarpan en önemli özellik rasyonel sayılar konusunda Doğu İslam matematiğine göre ileri bir seviye göstermesidir. Sayının tarifi ve sonsuzluk kavramı gibi konularda İbnü'l-Benna'nın ileri sürdüğü fikirler matematik tarihi ve felsefesi yanında genel felsefe tarihini de ilgilendirmektedir. Sayılar teorisinde ise İbnü'l-Benna özellikle refül Hicab adlı eserinde ortaya daha önce kereci ile bazı sözlük yazarlarının örneklerini verdikleri ve Kemalettin Farisi'nin geniş bir şekilde ele alıp incelediği kombinatör analiz konusunda çalışmalar ortaya koymuş. Ayrıca bu çalışmalarını salt sözel ifadeyle bırakmayıp matematik formülasyon şeklinde de getirmiştir. Bu formülasyonda, daha sonra paskal üçgeni adıyla anılacak olan el-müsellesül-hisabi'yi kullandığı görülür. Öte yandan işlemlerini yürütürken, tümevarımın çeşitli yollarına başvurduğu gibi, bu bağlamda sayısal dizelerle de ilgilenmiştir. İbnül Benna'nın sayı kavramını tanımlaması, El-Makaletü'l-İlmil-Hisab gibi ilk eserinde eski Mısır matematiğinden gelip Pisagor-Öklüt geleneğinde son şeklini alan ve hem doğu hem batı İslam dünyasında yaygınlıkla kullanılan birliklerin bir araya gelmesinden oluşan çokluk tanımına uygunken daha sonra telhis ve refül hicabda i̇bn Sina'nın fikirlerinin de etkisiyle birliklerin birleşmesinden oluşan şey haline dönüşmüştür. Ancak İbnü'l-Benna sayının tarifinin mantık değil, matematik açısından ele alınması gerektiğini ileri sürer. Çünkü ona göre sayı matematiğin bir aracıdır ve tabiatı da ona uygundur. Dolayısıyla sözlerle nitelendirilmesi değil, gözle görülebilir biçimde şekil ve çizimlerle tanıtılması mümkündür. Değerli dinleyenler Klasik gelenekte bir sayıların ilkesi sayıldığından sayı kabul edilmez. Çünkü ilke ilkesi olduğu şeyle aynı kategoriye konulamaz. İbnül Benna'ya göre ise birin işlemlerde kullanılmasının yanı sıra bütün matematik kurallarına uyması onun da diğerleri gibi sayı olduğunu gösterir. İbnül Benna'nın bu kabulünün başka bir gerekçesi de birin iki sayılardan olması, fakat aynı zamanda belirli bir çokluğa delalet etmesidir. Bundan dolayı ile saymayı birbirinden ayırmak zorunda kalmıştır. Bu ayrıma göre sayı, zihni bir tabiata sahiptir, soyuttur. Temel ögesini meydana getiren birlikleri de birbirine eşittir. Saymaysa, dış dünyadaki sayılabilen nesneleri gösterir. Birlikleri eşit olabilir yahut olmayabilir. Çünkü sayma maddeye ilişkindir. Bu açıdan sayma sonludur ve kendine delalet eden birlikler de sayılardır. İbnül Benna el-Merraküşî, zihni seviyedeki soyut sayıların sonsuzluğuyla maddi ve sonlu sahalardaki uygulanışları arasında bir ayrıma gitmiştir. Çünkü onun için matematik, varlığın hakikatini araştıran belirli bir yöntem olup Salt pratik bir ilim değildir. Dolayısıyla sonsuzluk kavramını da matematiğin tabiatı açısından ele alır. Mesela Şerhu Merasim-i Tarika adlı eserinde sonsuzluk kavramına varlık açısından bir anlam verir. Buna göre sonsuzluk sıfat değil bir yargıdır ve bu açıdan zihnidir. Mesnel bir gerçeklik sayılamaz. Bu sebeple İbnül Benna'ya göre ilim varlıktan daha geniş bir kavramdır. Dolayısıyla sayı zihni manadaki sonsuzluk anlayışına göre sonsuz biçimde artar. Buna paralel olarak sayılar birler, onlar ve yüzler denilen üç mertebeyle sınırlandırılır. Her mertebede dokuz sayı vardır ve bunun sebebi, alemin bir cevher ve dokuz araz olmak üzere onlu bir varlık planına sahip bulunmasıdır. Bu durum sayıların her onlukta bir niçin devrettiğini de açıklar. İbnül Benna Refül Hicab'da, kavramsalla fiziksel arasında yaptığı eşleştirmeyi daha da ileri götürerek, tahlil ve terkip gibi, matematik işlemleriyle oluş ve bozuluşu karşılaştırır ve matematikle fizik bilimini mukayese eder. Onun bu tavrı, klasik Pisagorcu-Eflatuncu Riyaziye geleneğiyle, Aristocu fizik geleneği arasında, birbirine paralel giden karşılıklar bulması anlamına gelir. Böylece İbnül Benna, bütün varlığı sayısal ve geometrik yapılara indirgeyen gelenekle ikisini tamamen ayıran gelenek arasında uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu yaklaşım onun matematiğin ameli kullanımından hareketle ulaştığı bir sonuçtur. Diğer bir ifadeyle İbnü'l-Benna zihni varlıkla dış dünyadaki varlık arasında ilişki kurmaya çabalamış ve görüşlerini izah ederken Sünni tasavvuf geleneğinden de faydalanmıştır. diyanemim divanemim allah, allah allah -u -Allah, allah, -u allah ya resulullah Gözünüz yolda, kulağınız akradı olsun. Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve İcatları programımızda İbnül Benna El Merraküşü'yü anlatmaya devam ediyoruz. İbnül-Benna Kesri parça konumunda olan iki sayı arasındaki oran şeklinde tanımlar. Bu tarif bir bakıma Magrib geleneğindeki kesir tarifine yöneltilmiş bir eleştiridir. Onun Refül Hijab'da dil, matematik, felsefe ve ameli fıkıhtan getirdiği delillerle temellendirmeye çalıştığı düşüncesine göre kesir aslında birbirine izafet yoluyla bağlı bulunan pozitif tam sayılar üzerinde işlem yapmaktır. Böylece yarım, 1 ile iki arasında kurulan bir izafet ilişkisidir. Bu ilişki diğer sayılar için de geçerli olduğundan, küllidir ve bu çerçevede her sayı, diğer bir sayının parçası yahut parçalarıdır. Kesri izafetin diğer bir ismi olarak gören İbnül Benna, sonsuzluk kavramının ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, bu nispetin nazari ve tatbiki tarafı arasında ayrım yapma ihtiyacını da duymuş ve atomcu kelamcılarla meşayiler arasındaki cismin sonsuz biçimde bölünüp bölünemeyeceği tartışmasına girmeden cismin dış dünyada ayrışma yoluyla değil birleşme yoluyla meydana geldiğini belirtmekle yetinmiştir. i̇bn Benna'nın eserlerini matematik, astronomi, dini ilimlerle, dil, edebiyat ve felsefe diye gruplandırarak incelemek mümkündür. A- Matematik grubundaki eserleri 1- terhiz Amalil Hisab İslam, matematik tarihi açısından en önemli eseridir. Daha sonraki matematikçiler tarafından verilen adı, herhangi bir kitabın terhisi olmasından değil, aritmetik işlemlerini ayrıntılardan arındırarak özetle vermesinden yani hesap ilminin kısa ve özlü bir derlemesi olmasından dolayıdır. Kitap medeni ortam düşünülerek kaleme alınmıştır. Bu açıdan zekat ve miras konuları dahil muamelat hesabına ilişkin birçok meseleyi inceler. Eser, ihtiva ettiği teknik bilgiler kadar matematiğin usulüne ilişkin açıkladığı bazı ilmi ve felsefi görüşlerle ilimler tasnifi, sayının tasnifi, bir ve sonsuzluk kavramlarına dair ileri sürdüğü düşüncelerden dolayı da önem kazanmıştır. Bundan dolayı en çok şerh edilen eserlerden biridir. Eseri ilk defa Kalesadi Şerhin'in küp dizileriyle ilgili kısmını yayınlayan ve 1864'te İbnül Mecidi'nin şerhinden hareketle aynı konuda müstakil bir kitap yazan Frans Wobke ilim alemine tanıtmıştır. Aynı yıl Fransızca'ya tercüme edilmiş ve 1865'te bu tercüme yine Roma'da Arapça aslıyla birlikte yayımlanmıştır. Ancak tercüme edebi bir dille yapıldığından kitabın içeriği dikkat çekmemiştir. Yakın dönemde ise Muhammed Sübeysi eserin Fransızca tercümesiyle birlikte araştırma neşrini yapmış ayrıca kitabın içeriğini İslam matematik tarihi açısından değerlendirmiştir. Refül Hicaptan vücuhi Amalil hisab Ön sözünde İbnül Benna, Ameli sayı sanatının malum ve meçhul kısımlarını telhiste el aldığını, bunları açıklamak ve temellendirmek, dayandıkları ilkeleri göstermek için de bu eseri yazdığını belirtir. Hicri 701, Miladi 1302 yılında tamamlanan kitap, aslında telhisin tam bir şerhi değildir. Çünkü müelif bazı konulara hiç değinmemiş, yeni eklemeler yapmış, çeşitli yerlerde takdim ve tehir yoluna gitmiştir. Ayrıca daha önce saf matematik çerçevesinde ortaya koyduğu meseleleri, burada felsefi açıdan değerlendirmiş, böylece benimsediği felsefi ve kelami yönelimi açıklama fırsatını elde etmiştir. Refül hicabın bilinen tek şerhi, telhise de şerh yazmış olan i̇bn Haydur'a aittir. Eser, Muhammed Ebellah tarafından yayımlanmış, Ayrıca bu çalışmada Motevassı matematik ve felsefi açılardan tahlil edilip Terhizinki ile karşılaştırılmıştır. 3 El Makaleti İlmi'l-Hesap. Kaynaklarda başta Risale fi'l-İlmi'l-Hesap olmak üzere değişik isimlerle geçer. Hesabı hindinin Mağrib matematiğinde aldığı şekli temsil etmesi bakımından oldukça önemlidir. Dört makaleden oluşmuş. Bunların birincisinde sayının tanımı ve adları, Hint rakamları, ondalık sistem, 4 işlem. İkincisinde pozitif rasyonel sayıların hesabı, üçüncüsünde pozitif rasyonel sayıların tam karekökü, irrasyonel sayıların yaklaşık karekökü, rasyonel sayıların kök hesabı, köklerde 4 aritmetik işlem ve benzerleri. Dördüncüsünde ise dört orantılı sayı ve muamelat hesabı ele alınmıştır. Hesabı hindi üzerine olduğu halde işlemleri Hint rakamlarıyla vermeyip kelimelerle açıklaması dikkat çekicidir ve bu usulun hesabı hindi ile hesabı hevai arasında ayrım yapmayan Endülüs Magrip geleneği ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Eser Ahmet Selim Sa'idan tarafından yayınlanmıştır. 4. Kitabül Usul ve Mukaddemet fil Cebr ve Mukabele İbnül Benna'nın bu eseri, Ebu'l Kasım el-Kuşeri'nin, Ebu'l Kamil el-Mısri'nin cebir kitabına yaptığı şerhten faydalanarak yazdığı, hatta onu ihtisar ettiği söyleniyorsa da, kitap aslında Ebu Kamil'in cebrinin, dolayısıyla klasik cebrin Maghrib cebri açısından yeniden ve bilindiği kadarıyla son olarak ele alınışıdır. İki cüzden oluşan eserin ilk cüzünün birinci kısmında temel aritmetik işlemleri yani dört işlem, ikinci kısımda bilinmeyen nicelikler arasındaki çarpma, bölme ve kök alma işlemleri, üçüncü kısmında ise temel denklemler ve çözümleri incelenir. İkinci cüzse iki kısımdır ve bunların birincisinde rasyonel, ikincisinde irrasyonel çözüm veren cebir problemleri üzerinde durulmuştur. Eser Kitabul Cebr-vel Mukabele adıyla Ahmet Selim Sahiden tarafından neşredilmiştir. 5. Muhtasar Fil Eşkalil Misahiyi. Başlangıç seviyesindekiler için hazırlanmış, önce geometrik şekillerin tasniflerini veren. Sonra da bunlar üzerinde yapılması mümkün sayısal işlemleri gösteren bir çalışma olup Muhammed Süveysi ve Muhammed El Arabi El Hattabi tarafından yayınlanmıştır. İbnü'l-Benna'nın ayrıca kaynaklarda zikredilen birçok matematik eseri vardır ve bunların en önemlileri şunlardır. Kitab fi'zevatil esma vel munfasilat. Kitabül fuhul fil ferais. Mukaddime ala Öklidis El kavanin fil adet. El-iktidab fi amel bir rumi fil hisab. Tembihül elbab ala mesalil hisab. Ve son olarak et ve teşir fi kavadidit tekşir. <gülüyor> I'm İbnü'l-Benna el-Merraküşî'nin astronomi grubundaki eserleri ise şunlardır. 1- Minhacü't-Talib li-Tadilil-Kevâkib Müellifin mukaddimede ebul abbas et-Tûnesî yöntemine göre kaleme aldığını belirttiği bir zîc olup, Yuan Wörnü tarafından zîlindeki 60 cetvel harici olmak üzere İspanyolcaya çevrilmiştir. Eserin bir de İbn-i Kumfüz'ün yaptığı şerhi bulunmaktadır. 2. kitab Enva Endülüs'ün geleneksel zirai takvimiyle çevre şartlarına inceler ve bunlara tesir eden astronomik, meteorolojik sebepleri açıklar. 3. kitab Menah Takvimle ilgili bu eserin en önemli özelliği, menah kelimesini ilk defa takvim anlamında kullanmış olmasıdır. Daha sonra bu kelime Avrupa dillerine almanak şeklinde geçmiştir. 4. el fi taftilil el seyare, Bizzat İbnü'l-Benna tarafından ihtisar edilmiştir. 5. Kanun fi Marifetil Evkat bil-Hisab. Küçük bir eser olup Muhammed el-Arabi el-Hattabi tarafından ilmül Mevakit Usuluhu ve Menahicuhu adlı çalışması içinde yayınlanmıştır. Ünlü astronom İbnü'z-Zarkale'nin Es-Safiha adlı usturlat cinsi alet hakkında yazmış olduğu eserin 23 bablık muhtasarıdır. Muhammed el-Arabi el-Hattabi tarafından Mecelletü davet Hak'ta tahkik edilmiştir. C. Dini İlimler Grubundaki Eserleri 1. Unvanü't-Delil min mersumi hadd-i tenzil Hazreti Osman Mushafının yazımında esas alınan hat üzerinedir. Bu eserle İbnül Benna felsefe birikimini de kullanarak Kur'an yazısının ontolojisini yapmaya çalışmıştır. Ona göre imam mushafta anlamın tezahür ettiği yazı yani resim o sırada meydana gelen bir uzlaşma ve tesadüf ürünü değildir. Burada anlamın yazıda beliren varlığı söz konusudur. Yine görme ve işitme duyularımızla yazının görülebilir Lafzın işitilebilir olması arasında tesadüfe dayanmayan bir alaka vardır ve bu tür bir alaka harflerin ve varlıkların durumları arasında da düşünülmelidir. Zerkeşi bu eserin büyük bir kısmını bazı farklılıklarla el-Burhan fi-Ulumil Kur'an'ına almış, kendi düşünceleriyle İbnül Benna'nınkileri kaynaştırmıştır. Aynı şeyi Suyuti'nin de el-İtikan fi-Ulumil Kur'an'da tekrarladığı görülür. Hint Şelebi kitabın tahkikli neşrini yapmıştır. 2. Tefsirul İsm Min Besmele Muhammed bin Abdülaziz Eddebba tarafından Mecelletü dacbet Hak dergisinde yayınlanmıştır. C. Dil, Edebiyat ve Felsefi İlimler grubundaki eserleri 1. Errazul Meri fi Şınatil Bedi, Bedi, beyan ve belagat'a dair sanatlarla ilim arasındaki ilişki üzerinde duran eser, Aristo mantığının tesirinde gelişen Mağrip belagat geleneğinin bir devamı niteliğinde olup, kaynaklar arasında mantıkçı, usûli fıkıhçı, kelamcı ve dilciler bulunmaktadır. Rıdvan bin Şekr'un tarafından tahkikli neşri yapılmıştır. İki Merasimü't-Tarika fi Fehmil Hakika min Hallil Halika. Müellif tarafından Şerhü Merasimü't-Tarika adıyla şerh edilen eser, İslam felsefe geleneğinde nefis ve bilgi teorisine ilişkin temel kavramları ele almaktadır. İbnü'l-Benna'nın bunlardan başka kaynaklarda Külliyat fil Arabiye, Makale fi Uyu bir Şir, Kanun fi'l-Fark beyne'l-Hikme ve Şir, El-Kanun ül-Külli fi'l-Mantık Risale fil Cedel, hül Fehum Ala Medarikul Ulum gibi eserlerinin de adları geçmektedir. Ayrıca kaynaklarda anılmayan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Tasrifi Haleyl Vasat adlı bir risalede ona nispet edilmektedir. Muhammed Süveysi'nin İbnül Bennan'ın adıyla yayımladığı risale Fil Ada'dittam ve Zaid ve Nakış vel mütehabbenin ise Telhis'in şarihlerinden biri tarafından, esere sonradan eklenen bir bölüm olduğu gösterilmiştir. Salih Zeki'ye göre söz konusu Risale, Kalesadi'ye aittir ve onu büyük şerhine hatime olarak yazmıştır. Değerli dinleyenler, bir İslam bilginleri ve icatları programımızın daha sonuna geldik.